Matematik hikayeleri. Özlem Yamesunan Tosun Terzioğlu. Bu haftaki matematik hikayelerinde bir kadın matematikçiden söz etmek istiyorum. Özellikle son 15-20 yılda birçok ülkede kadınları daha fazla akademik hayata çekebilmek için üniversiteler, araştırma merkezleri, bakanlıklar bir takım gayretler içerisine girdiler. Gerçekten özellikle kuzey ülkeleri İsveç, Norveç, Danimarka gibi bir takım kendi açılarından yeni sayılabilecek kadın öğretim üyesi sayısını üniversitelerde arttırmak için politikalar düzenlediler. Amerikan üniversiteleri de benzer şeyler yaptılar. Bu bakımdan ülkemiz ilginç. Ülkemizde bana göre modern üniversite hayatı 1933'te başlıyor. Gerçi zaman zaman bazı üniversitelerimiz kendi kuruluşlarını bir takım medreselere kuruluşlarına geri götürme, götürme, götürüyorlarsa da e, bir modern anlamda üniversite e, Türkiye'de Cumhuriyet'ten sonra 1933'te başladı. E, ve e, ilginçtir ki e, Türkiye kadın akademisyen yüzdesi bakımından en yüksek yüzdeye sahip ülkelerden birisi dünyada. Belki Rusya ile birlikte. Çünkü özellikle Sovyetler Birliği zamanında da bu e, Rus ve diğer Sovyetler birine dahil Cumhuriyetlerdeki üniversitelerde çalışan kadın öğretim üyesi sayısı oldukça yüksek bir yüzdeydi. Zannediyorum o şekilde de devam ediyor. Türkiye'de bu dikkati çeker bir şekilde yüksek oldu hep. Zannediyorum bunun değişik nedenleri arasında belki çalışma hayatına alışmaya başlayan kadınlarımızın daha böyle e, iyi e, bir ortam, daha savunmalı bir ortam diye belki üniversiteleri görmüş olmaları ve e, orada çalışmayı tercih etmeleri. Kim bilir belki anne babalar da sosyal hayatta açılmış olan kızlarının e, çalışmalarını teşvik ederken üniversiteyi diğer konulara, diğer yerlere göre yeğlediler. Ama bugün geldiğimiz zaman gerçekten Türkiye'deki üniversitelerde hemen her konuda kadın akademisyen sayısı e, hiç azımsanmayacak bir şekilde yüksek bir yüzde. Başka ülkelerle rahatlıkla karşılaştırıldığı gibi birçok başka ülkeden de bize göre her zaman daha gelişmiş olduğunu iddia ettiğimiz ülkelerden bile daha yüksek. E, bu matematikçiler arasında da böyle. Ama e, zannediyorum kadınların Matematikçi olarak profesyonel matematikçi olarak kabul edilmeleri e, çok da gerilere gitmiyor. Yani örneğin antik çağlara baktığımız zaman kimin çağına Öklid'in, Tales'in, Pisagor'un çağına baktığımız zaman yani İonia medeniyetine baktığımız zaman kadın matematikçi yok. Kadın şair var. Eski Yunan medeniyetinde kadın şairlerden bahsediliyor. Çok fazla sayıda değil ama var. Ama matematikçi olarak kimse yok. Orta çağlarda e, ne Hristiyan dünyasında ne e, e, Müslüman dünyasında e, kadın matematikçi yok. E, daha sonra Rönesans'tan sonra e, Avrupa'da da kadın matematikçi hiç yok. Profesyonel anlamda veya amatör anlamda da kadınlar matematiğe 1800'lerin ortasına gelinceye kadar bir katkıda bulunduklarına dair elimizde hiçbir şey yok. Ee, hikayemizin kahramanı Kovlevskaya, evlilik soyadıyla. Bir Rus. Esas ismi Sofya. Ama e, matematikçiler hep onu Sonya, Sonya Kovlevskaya diye tanırlar. Çünkü Sonya, ismi Sofya olan birçok e, Rus e, kadına bir nevi takma isim olarak e, takılır ve kullanılır. Sofya Kowalewska'ya 1850'de Moskova'da doğmuş. Ailesi asil bir aile. E, babası e, bir general, topçu generali. E, soyadı e, Krukovski. E, i̇yi eğitim görmüş bir aile ve dediğim gibi e, Rus asilleri içerisinde isimleri geçiyor. Bu e, bu ailelerde çok tipik bir şey, çocuklar okula pek yollanmıyor, herkesin gittiği okula, ee, özel hocalarla, işte dadılarla e, eğitiliyor, bakılıyor. E, ve zengin bir aile anlaşılan ki e, onların e, kırda büyük bir e, çiftlikleri e, ve büyük bir konakları varmış. Sofya'da orada büyümüş, e, Moskova yakınlarında. Daha sonra da St. Petersburg'da geçmiş aile. Ve St. Petersburg'da ailenin geniş bir sosyal çevresi olduğunu biliyoruz. E, bu sosyal çevre içerisinde e, meşhur Rus yazarı, romancısı Dostoyevski'nin olduğunu da biliyoruz. Böyle zengin bir sosyal çevrede yetişiyor. Sofia Kowalerska'ya veya o zamanki is ismiyle tabii ki Krovski soyadı. E, çok küçük yaşta e, matematik... Sofya'ya çekici gelmeye başlıyor. Bunda herhalde amcasının Piotr amcasının büyük etkisi var. Her nedense Piotr amcası ki kendisi de matematiğe çok meraklı birisi anlaşılan devamlı Küçük Sofya'ya matematikten bahsediyor. Ama sanki Küçük Sofya büyük birisiymiş gibi böyle matematiğin o zamanki yeni gelişmelerinden, en yeni kavramlarından söz açıyor. Kim bilir belki Piotr amcayı e, küçük Sofya'dan başka kimse dinlemiyordu ailede. E, Sofya bu amcanın bahsettiği kavramları falan tabi anlayabilecek durumda değil. Ama onun küçük hayal gücünü ateşliyor bu konuşmalar ve e, Sofya'da e, matematiğe karşı büyük bir saygı e, uyanıyor. Matematiği böyle gizemli bir e, bilim olarak görüyor ve e, bu harika gizemli e, bilime bir türlü tabii kendisi tam olarak giremiyor. Ama o konuda bir şeyler yapma hevesi daha o yaşlarında Sofya'da uyanıyor. E, büyüyor Sofya, 11 yaşına geliyor. Dediğim gibi eğitimi okulda değil özel hocalarla yapılan bir eğitim. Her nedense Sofya'nın kendi özel odası yeni bir dekorasyondan geçiyor ve duvarları o zaman Rusya'da yeni çıkan bir diferansiyel ve integral hesap kitabının provalarıyla kaplanıyor. Ee, tabi burada e, Sofia e, odasında oynarken, çalışırken belki müzik yaparken devamlı olarak hiç anlayamadığı ama gözüne hoş gözüken, böyle gizemli gözüken matematik sembolleriyle tanışıyor. Ve matematiğe artık anlayamadığı, bilmediği matematiğe karşı ciddi bir tutku başlıyor kendisinde. O sırada bu e, Ailenin e, hocası olan e, zat e, Sofia'ya biraz daha ciddi matematik öğretmeye başlıyor. Çünkü bakıyor ki meraklı bu 11 yaşındaki e, kız. Ve e, Sofia'da işte o zaman şöyle bir şeye uyanıyor. Devamlı matematik çalışmak istiyor. Devamlı matematik öğrenmek istiyor. Öyle ki diğer konuları yani e, yabancı dil gibi Rus edebiyatı gibi, din gibi, din dersi gibi bütün konuları da e, geri plana itiveriyor. E, halbuki e, o zamanki Rus ailelerinin, asil Rus ailelerinin de e, kızlara verilen eğitim belli. Öyle çok fazla matematik, fizik gibi doğa bilimleri veya felsefe gibi şeyler değil. İşte biraz müzik mutlaka Fransızca veya Fransızca'nın yanında İngilizce ...yani iyi bir sosyal çevre edinebilmesi için büyüdüğünde, evlendiğinde e, gerekli bilgiler. Ondan ibaret. Ama e, hocası, özel hocası e, bu durumdan yüksünmüyor. Yani öğrencisinin e, diğer dersleri bir kenara bırakıp sırf matematikle ilgilenmesinden hiç yüksünmüyor. Fakat e, babasına da bu durumu e, aktarıyor. Babası bundan sinirleniyor. Babası. E, Topçu Generali e, Krovski ve e, kızının matematik derslerine son veriyor. Hocasına da yasaklıyor ona matematik öğretmesini. Çünkü ona göre e, bir e, Rus asili olan bir genç kız matematik felsefe gibi şeyler öğrenmemeli. E, ama e, her nasılsa e, Sofia bir Fransızca cebir kitabı bir yerlerden buluyor. Ve gizli gizli artık e, herkes evde uyuduktan sonra kendi odasında o kitabı okumaya başlıyor. E, daha Bir yıl daha geçiyor. E, ondan sonra bir ailenin bir dostu, bir komşuları, bir profesör, fizik profesörü e, aileye kendi yazdığı Rusça bir fizik kitabı hediye ediyor. E, Sofia bunu bir şekilde ele geçiriyor ve e, o kitabın içindeki bir takım matematik formülleri anlamaya çalışıyor ee, ve ilginç bir şey ki e, biraz gayret ettiği zaman bu kitabın yazarının ifade etmeye çalıştığı ve kendisinin Sofya'nın e, bilgisinin çok üstünde olan matematik formüllerinin kendisi Sofya bizzat e, doğrulamaya, ispatlamaya başlıyor. Ve bunu da kitabın yazarı olan profesör dostlarına söylüyor. O zaman artık o profesör, fizik profesörü, ailenin dostu, komşusu olan kişi Sofya'nın babasıyla bir ciddi ciddi konuşuyor. Diyor ki kızınızın ister beğenin ister beğenmeyin matematiğe karşı olağanüstü bir yeteneği ve hevesi var. Lütfen izin verin e, matematik öğrensin ve matematikçi olsun. E, babası e, buna bir ölçüde razı oluyor. Tabii evde matematik öğrenmesi şartıyla. Şimdi o zamanki e, Rusya'da da şöyle bir şey var. E, bir kız yurt dışına ancak babasının yazılı izni olursa gidebiliyor. Kaç yaşında olursa olsun. Ha, evliyse o zaman da kocasının izni gerekiyor. Sofya yurt dışına çok gitmek istiyor. Yurt dışında e, matematik okumak istiyor. Ama babası Zaten matematik okumasına da oldukça karşı, e, onu biliyoruz. Yurt dışına gitmesine asla ve asla izin vermiyor. Perdido, I look for my heart, it's Perdido. I lost it way down in While dance, Fiesta bolero, he glanced as I danced to bolero he said taking off his sombrero let's meet for a sweet siesta high was the sun when we first came close low was the moon when we said adios perdido Since then has my heart been Perdido I know I must go to Torito That yearning to lose Perdido I look for my heart, it's Perdido babasından yurt dışına gitme izni alamayan Sofya o zaman başka bir çareye başvuruyor. 18 yaşına geldiği zaman genç bir bilim adamıyla, Vladimir Kovalevski ile böyle bir evlilik yapıyor. Ama evlilik Vladimir Kovalevski de biliyor bunu. Bu genç kızın yurt dışına gitmek için babasının vermediği izinden kaçmak nedeniyle yapılmış. Ee, yani formal bir evlilik, evlilik. Ciddi bir evlilik değil. Ee, ve e, kocası ki o da bir genç paleontolog Vladimir Kovalevski e, Sofia'ya yazılı izin veriyor ve Sofia e, 1869'da Almanya'ya gidiyor. Heidelberg'e derge. Matematik ve doğa bilimleri okumak için. Ha, gidiyor ama bir de bakıyor ki kadınların o tarihte Almanya'da üniversiteye olması yasak. Böyle bir şey yok. Fakat ne yapıyor, ne ediyor? Üniversite otoritelerini hiç olmazsa derslere gayri resmi olarak devam etmeleri konusunda izin vermelerini sağlıyor. Yani ağızlarından giriyor, burunlarından çıkıyor ve hiç olmazsa ben gayri resmi olarak şu derslere devam edeyim diyor. O izni alıyor. Orada 3 semestr kadar dersleri dinliyor ve e, sınıf arkadaşları olsun, e, hocaları tarafından e, olsun müthiş takdir görüyor. Çok hızlı matematik öğreniyor e, ve e, öğrendiği matematiği de çok güzel uygulayabiliyor. E, ondan sonra 1871'de Berlin'e gidiyor ve o zamanki meşhur Alman matematiklerinden biri olan Bayerstrass'ın ee, yanına. Ee, Bayer Stras onun Heidelbert'teki hocasının da hocası. Berlin'de de Bayer Stras ve Bayer Stras'ın arkadaşları e, üniversite senatosuna defalarca rica ediyorlar. Bu olağanüstü yetenekli genç Rus kızının üniversiteye devam etmesi için. Berlin senatosu asla bunu kabul etmiyor. Oysa Bayer Stras, onların ee, kendi öğretim üyesi olması dolayısıyla övündükleri bir kişi. Yani Bayastras'ın Berlin'de öğretim üyesi olmasını müthiş takdirle karşılıyorlar ama ne olursa olsun ilke ilkedir diyorlar. Biz kadınların üniversiteye devam etmesini kabul edemeyiz. Ha, bu bir bakıma e, e, Sofya'nın yeni soyadıyla Kowleskaya'nın işine geliyor. Çünkü bu sefer Bayastras çok sinirleniyor ve dört yıl boyunca Bayastras Sofya'ya özel ders veriyor. Yani Sofya'yı meşhur Profesör Bayerstrass kol kanat geriyor, onu kendi e, e, öğrencisi, özel öğrencisi olarak kabul ediyor. Ve hızla Kovlevskaya matematik yapmaya başlıyor. Üç yıl içerisinde, 1874'te Kovlevskaya'nın üç tane makale neşrettiğini biliyoruz. Orjinal, matematik yapan e, ve bunları neşreden ilk kadın matematikçi. Sonya Kowleskaya. Weierstrass bunların her birini bir doktora tezi olabilecek nitelikte e, olarak takdir ediyor ve e, burada gözüküyor ki bu üç makalede de kendisi özellikle Weierstrass'ın yeni geliştirdiği teoriye tam olarak hakim. Bu sefer e, hiçbir formal eğitimi olmayan Kowleskaya 1874'te Doktora alıyor Göttingen Üniversitesi'nde. Bu müthiş bir şey. Ee, hiçbir diploması yok daha önce ama Göttingen Üniversitesi tabii Bayer sırasında e, verdiği kuvvetli tavsiye mektuplarıyla ve bu üç e, araştırma makalesine de bakarak araştırma makalesine de bakarak e, Sonja Kowalewska'ya doktora veriyor. Doktorası çok meşhur bir Alman Üniversitesi'nden, Göttingen Üniversitesi'nden ve çok çok meşhur bir Alman Profesör Bayer Schrasen, kuvvetli tavsiye mektupları var. Ama Kowalewska'ya bir kadın olarak hiçbir akademik kadroya alınmıyor. Bir sürü şeyler yapıyor, uğraşıyor, çalışıyor, çabalıyor. Hayır. Onun üzerine e, hatta ilginçleri hiçbir akademik kadroya alınmıyor ama e, bulabildiği en iyi iş ee, bir Kızlar ilkokulunda aritmetik hocalığı yapmak. Onu da kibar bir şekilde şöyle reddediyor. Ben çarpım tablosunu hiç doğru kendimi öğrenemedim gidiyor ve reddediyor. Ve e, oldukça da zor bir döneme giriyor. Bütün araştırmaları duruyor. E, çünkü e, devamlı olarak e, bir takıntı halinde akademik kadro bulmaya çalışıyor kendisine. E, 1878'de bir Kızı oluyor e, ve tekrar matematik çalışmaya başlıyor. E, hatta e, fizikte matematiğin bazı uygulamalarını eğiliyor, işte ışığın kırılması gibi e, ve e, orada da ilginç şeyler, e, makaller ortaya koyuyor. E, kocasıyla kızı olmasına rağmen e, zaten formel bir evl evlilik yapmıştı. E, yıllardır ayrı kalıyorlar. Ve 1883'te e, gayet trajik bir şekilde kocası Vladimir intihar ediyor. Bu intihar tabii e, Kowalerska'ya şöyle bir etkide bulunuyor. E, tamamen kendisine matematiğe veriyor. O sırada bir de şansı haber gidiyor. Yine e, Bayerstrass'ın e, başka bir öğrencisi, bir İsveçli, Mittag Lefler ee, ne yapıyor, ne ediyor? Kovlevskaya'ya e, Stockholm Üniversitesi'nde özel doçent olarak bir e, kadro buluyor. Bu özel doçent enteresan bir şey. Bu Alman üniversitelerinde de uzun yıllar kullanıldı. Yani hem kadrodasınız, yani ders verme hakkınız var ama üniversite size hiçbir maaş vermiyor. Bir nevi sizin dersinize gelen Öğrencilerin ödedikleri küçük harçlarla geçiminizi temin ediyorsunuz. Dolayısıyla iyi ders vermeniz lazım. İyi ders vermezseniz dersinize öğrenci gelmiyor, maaş alabilirsiniz. Ama maaş e, tabi e, Sonya Kovalevskaya için önemli bir şey değil. Önemli olan onun kadrosunun olması. Evet. Stockholm'de yerleşiyor... E, ...Mittaklefler de orada... ...Mittaklefler zaten... E, ...İsveç'in... ...çok önemli bir matematikçisi... ...İsveç toplumunda da... ...çok büyük saygı gören bir kişi... ...zengin bir kişi... ...Mittaklefler... ...hem Stockholm'de yaşıyor... ...hem de Stockholm'ün... ...300 e, kilometre kuzeyinde... ...büyük bir çiftlik içerisinde... ...bir malikanesi var... ...ve Mittaklefler... E, o yılların en zengin matematik kütüphanesine sahip kişi, özel bir kütüphanesi var. Ee, çok da iyi bir matematikçi, dediğim gibi ikisinin de hem sonyanın hem de Middaklefler'in ortak hocası Bayastras her ikisinde matematik bakımından çok etkilenmiş. Ee, Songya Stockholm'de çok mutlu oluyor, istediğine kavuşmuş üniversitede özel doçent de olsa bir pozisyonu var artık. Ve e, hem e, zevkle ders veriyor hem de gayet güzel bir şekilde e, e, araştırmalarını yapıyor. E, İsveç'te Mittaklefler'in yeni başlatmış olduğu Akta Matematika isimli e, bir derginin editörlerinden biri oluyor. E, gayet mutlu. Ve e, 1886'da da Fransız Bilimler Akademisi'nin bir ödülünü kazanıyor. Çok prestijli bir ödül bu. bir matematiği, mekaniğe tatbiki hakkında bir ödül. Ve o kadar değerli bir katkıda bulunuyor ki ödülün miktarı o sırada 3000 Fransız Frang'ı. Ama herhalde 1886'da bu ciddi bir rakam. Sonya'nın ee, katkısı o kadar Fransız Bilimler Akademisi'nin hoşuna gidiyor ki, bu ödül e, parasını, miktarını 3000 bin franktan 5000 bin franka çıkartıyor. Ee, 1889'da e, İsveç Bilimler Akademisi'nin gene bir ödülünü kazanıyor. Ve e, ilginç bir şekilde e, kendi ülkesinde de gene meşhur bir matematikçi Chebyshev'in Çefin girişimleri Sonucunda e, Rus Çarlık Bilimler Akademisi'nin e, asosya kabul ediliyor. Çok ilginç değil mi? E, öyle bir ülke düşünün ki e, e, hiçbir şekilde e, ona üniversitede okuma izni bile vermedi. Yurt dışına zorlukla çıktı. Fakat daha sonra e, büyük maceralardan sonra iki ülke değiştirip sonuçta... E, Çarlık e, İmparatorluk Akademisi, onu üyeliğe kabul etmek için kurallarını değiştirdi. Neydi o değiştirdiği kural? Kadınlar da üye olabilir. E, Sonja Kowalewska'nın hayatı kısa sürüyor. Ve e, bir e, zatürri sonra e, 1891'de daha 41 yaşındayken vefat ediyor. Ama Profesyonel matematikçi olarak ilk profesyonel kadın matematikçi olarak e, matematik tarihine geçiyor. Sadece onlarda da değil, Kowlesky'nin ismini taşıyan değerli teoremleriyle de. Matematik hikayeleri ve sunan